Kardeşler, bir şeyi unutmuyoruz. Resulullah, aleyhissalatü vesselam, iyi sözler, güzel sözler, müthiş gerçekler söyleyip giden birisi değildir. Böyle inanıyorsak, vay imanımıza bizim. O iyi şeyler, doğru şeyler, güzel şeyler, müthiş gerçekler söylemedi. Allah'ın söylettirdiğini söyledi. Allah da dünü de, bugünü de, yarını da, sonrasını da görüp bize söyledi. Bu hesap kitap Allah'ın hesabı kitabıdır. Nasıl Lüt Aleyhisselam'ın kavmini o berbat işle imtihan etti. Kim kurtulacak kim kurtulmayacak görmek istedi. Bizi de bankalarla imtihan edecek. Şimdi Şöyle bir boş vakit ayırıp neden sokaklarımızın bankalarla dolduğunu, bankaların bu kadar cazip nasıl olduğunu, insanların zevk için para harcamayı nasıl tercih ettiklerini 15 gün para harcayalım. 15 sene kapımızda haciz korkusuyla yaşayalım diye bir tercihi yaparken insanların aklının nereye gittiğini bir düşünebiliriz artık biz hep mesela büyük şehirlere giderken bir genç aman inşallah bozulmaz diye düşünüyoruz kendisi kasabada köyde Anadolu'da duruyor ya şehire giden çocuk halbuki o adamın köydeki banka hesapları, şehirdeki iş adamları, esnaflar da yok. O bozulmadı ama, ha? o bozulmadı. Çocuğu şehire giderse bozulacak. Çünkü biz tehlike olarak sadece namusu görüyoruz. Halbuki faize bulaşmış Müslüman da, zinadan daha büyük bir günaha bulaşmış birisi.